Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim yeni bir çocuk deyip geçmeyin ile e, e, hepinizi selamlamak istiyorum. Burç Efendi İstanbul'da. Sesimizin ulaştığı her noktaya selam vererek, selamlarımızı ileterek, annelere, babalara, eğitimcilere çocuk deyip geçmeyinden selamlarımızla programımıza başlamak istiyorum. Efendim, geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programların anne babalar tarafından ne kadar büyük bir kabul ile karşılandığını şu anda önümde duran SMS'lerle, mesajlar ile, e-mailler ile görebiliyor ve bunun da şaşkınlığını yaşıyoruz işin açıkçası. Şahsen şaşkınlığını yaşıyorum. Çünkü programın bu kadar kabul göreceği, bu kadar içtenlikle kabul göreceği konusunda bir öngörümüz olmamasına rağmen gelen mesajlara baktığımızda değişik yerlerde Hatta ikişerli, üçerli gruplar halinde oturulduğu ve programlar bu programların dinlendiği ile alakalı mesajlar görüyoruz. Eşler birbirlerine haber vererek, telefon ederek, "Aç, mutlaka dinle." diyerek birisi iş yerinde, diğeri de Evinde programı dinleyerek çünkü çocuk terbiyesi çocuk eğitimi tek başına annenin götüreceği bir şey değildir hiçbir anne bu kadar güçlü ve kuvvetli değildir tek başına çocukları yetiştirebilecek kadar güçlü ve kuvvetli değildir görüyoruz ki babalar kısmında da gayet güzel bir kabulleniş var eşler karşılıklı olarak birbirlerine çocuk deyip geçmeyin başladı. E, aç, dinle diye haberdar ettiklerini görüyoruz. Onun haricinde internete bakıyoruz. İnternette tartışma sitelerinde, internette e, bloglarda çocuk deyip geçmeyinle ilgili konuşulan konular e, bir şekliyle yaygınlık kazanmış ve burada konuştuğumuz konular e, daha da dalgalanarak e, programdan sonra devam ettiğini görüyoruz. Bu hal bizi oldukça mutlu ediyor. Gelen mesajlara da şöyle bir baktığımızda dinleyicilerimiz birkaç noktada yoğunlaşıyor. Şimdi özellikle anlatmaya çalıştığımız konular o hafta içerisinde anlatılıyor ve şu anda da zaten saatler 11'i çeyrek geçiyor. Efendim 45 dakikalık bir süre içerisinde bir taraftan e, bilgi aktarmaya çalışırken öbür taraftan da dinleyicilerimiz ile sorunlarını konuşmak e, yetersiz kalıyor ki mesajlarda onu da görüyoruz. 45 dakikalık bir süre içerisinde acaba neyi nasıl vereceğimizin de heyecanını yaşıyoruz burada. O yüzden bir programda anlattığımız konu bir bakıyoruz ki 3-4 hafta sonra dinleyicilerimizden Acaba şöyle mi söylemiştiniz hocam ben şunu şu şekilde yapıyorum diye uygulamalarıyla birlikte geri dönen dinleyicilerimiz oluyor. Ve oralarda da gördüğüm şey şu ki bir takım burada söylediğimiz bir takım e, cümleler bazen e, tam da istediğimiz şekilde anlaşılmadığını e, görüyoruz. Bunun için şöyle bir yöntemle e, bu haftadan itibaren programlarımıza devam etmek istiyorum ee, her programda bir tane sorun, pratik bir sorun okumaya çalışacağım. Eğer şu anda radyolarının başında bizi dinleyen dinleyicilerimiz, programın başında okuduğum bu e, problemi bir soruyla da şekillendirmeye çalışacağım. Çözüm önerilerini eğer dinleyicilerimiz e-mail yahut da SMS ile bana bildirirler ise şu anda canlı olarak bana bildirirler ise ben de burada o sorunun çözümü noktasında anne babaların şu anda nasıl bir düşünce benimsediklerini de görmüş olacağım. Özellikle geçtiğimiz haftalarda ele almaya çalıştığımız bir husus vardı ki çocukların anne babalarıyla iktidar mücadelesine girdiklerinden bahsetmeye çalışmıştım. Yani çocuk... Bazen öyle bir istekte bulunuyor, anne baba bu isteği karşılaması mümkün değil ama çocuk bu talebinde öyle bir ısrarcı davranıyor, yerlerde yatıyor, kafasını yere vuruyor, duvara vuruyor, e çılgınlıklar yapıyor, bağırıyor e vesaire yapıyor. Anne babaların da galiba en zorlandıkları taraf bu. Şimdi eşlerden bir tanesi belki e sıkıntı çekiyor birdenbire çocuğa sert davranıyor. ''Hadi git odana'' diyor. Bu sefer annenin vicdanı el vermiyor. Çocuğun problemi anne babaya yansıyor. Anne babaların gördüğüm kadarıyla bu türlü çılgınlıklar, bu türlü hırçınlıklar yapan çocuklarıyla ciddi sorunları var. Ha, bu sorun nereden bulaşıyor çocuklara? Kafasını duvara vurmasını nereden öğreniyor? Bu kendini yıpratarak anne babayı yıpratmayı nereden öğreniyor? Kısmına da zaten zaman zaman değinmeye çalışıyoruz. Öyle boşluklar var ki hayatımızın içerisinde. Televizyonu açıyorsunuz, garip kırıklı bir tane çizgi film karşısına çocuğumuzu E O garip kılıklı çizgi film kahramanı çocuğumuza öğreticilik noktasında elinden gelen her şeyi öğretiyor. Taklatmasını da öğretiyor, bağırmasını da öğretiyor, kafasını duvarlara vurarak istek yerine getirmesini de öğretiyor. Bu, bu kısım ayrı. Ama anne babalar böylesi zorluklarla karşılaştığında yani çocuklarının olumsuz ve kabul edilemeyecek talepleriyle karşılaştıklarında bir çözüm önerisi sunmuştuk. Acaba çocuk şu andaki sergilediği davranış ile benimle bir iktidar mücadelesi mi yapmaya çalışıyor? Yani istediği şey kabul edilsin yahut da edilmesin. Çocuk benimle oyun mu oynuyor? Samimi mi değil mi? Bunu anlayabilmek için iki kelimeden bahsetmiştik. Çocuğa baktığımızda eğer çocuk bir duygusal yoksunluk taşıyor ise ve ondan dolayı kendini yerlere atıyor, ondan dolayı ağlıyor ise o takdirde annenin veya babanın bir saniye dahi vakit geçirmeden çocuğun o duygusal yoksunluğunu karşılaması lazım geldiğini düşün, e, söylemiştik. Ha o değil de eğer çocuk... Sadece istekleri yerine getirme noktasında anne babaya cinnet geçittirerek bunaltarak isteklerini yerine getirttirmek istiyor ise buna da biz iktidar mücadelesi demiştik ve çocuk anne baba tarafından iyi gözlemlenmez ise o takdirde e, ezilir diye altını çizmiştik. Niye? Çünkü çocuk duygusal yoksunluk yaşıyor. Şu anda sevgiye ihtiyacı var. Yahut da şu anda ilgiye ihtiyacı var. Anne baba eğer bunu Keşfedemedi, göremediyse bu sefer çocuğunun üstüne sanki e, iktidar mücadelesi yapıyormuş gibi sert bir şekilde gidebilir. Bunlardan bahsetmiştik geçtiğimiz haftalarda. Gelen mesajlarda görüyordum ki bu konu oldukça dikkat çekmiş ve oldukça da e, yoğun bir şekilde hocam örneklendirebilir miyiz acaba diye ve kendileri de şunu şunu yaptım acaba doğru mu yaptım Çocuğumun şu hali acaba iktidar mücadelesi midir diye gelen mesajları görüyorum. Şimdi bunlara da e, cevap vermek için bu haftadan itibaren az önce söylediğim gibi ben bir örnek olay okumaya çalışacağım. <gülüyor> Ve programın sonunda e, bu örnek olayla ilgili soracağım soru şu olacak. E, acaba bu çocuk örnekteki çocuk. Annesiyle duygusal yoksunluk mu yaşıyor, iktidar mücadelesi mi yaşıyor? Lütfen benim şu anda biraz sonra okuyacağım bu örnek olay üzerinden bana düşüncelerinizi gönderirseniz, ben de ona göre acaba dinleyicilerimiz bu konuda e, nasıl şekillenmiş, acaba ezberleri nelerdir onu görmüş olacağız. Hem de kendi kendimizi de test etmiş oluruz göndereceğimiz mesajlar ile. Evet, bugün bir örnek olay üzerinden... Çocuğun bu davranışı, annesiyle yaşadığı bir olay, e, acaba bir duygusal mu yoksa iktidar mücadelesini mi içeriyor diye soruyorum. Ve örnek olayı şu anda sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu okuduğum olayın arkasından lütfen e, cep telefonlarınızla düşüncelerinizi göndermeye çalışın. Cep telefonlarınızla bize nasıl ulaşıyorsunuz? Telefonlarınızın mesaj hanesine giriyor. Ee, eğer okuduğum olayla ilgili sizde uyanan kanaat bir iktidar mücadelesi ise çocuk ile anne arasındaki iktidar mücadelesi ise e, mesajhanenize iktidar mücadelesi pardon önce burç yazıyorsunuz arkasından iktidar mücadelesi yazıyorsunuz yok eğer okuduğum olayda çocuk ile anne arasında geçen olay bir duygusal yoksunluk olduğunu düşünüyor iseniz o takdirde Mesajınızın başına burç yazıp ilk önce, burç yazarsanız çünkü buraya düşecek, yazmazsanız bana gelmiyor. Burç yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra duygusal yoksunluk yazıyorsunuz eğer duygusal yoksunluk olduğu düşüncesini paylaşıyorsanız. Evet örnek olayı okuduktan sonra programın ilerleyen dakikalarında mesajlarınıza da bakacağız, cevap vermeye çalışacağız. Sonunda da acaba bu çocuğun duygusal yoksunluk mu, iktidar mücadele mi olduğunu da değinmeye çalışacağız. Olayımız şöyle. Nurhayat Hanım ve kızıyla, kızı Esra arasında geçen bir olay. Nurhayat Hanım, üç yaşındaki Esra ile sorunlar yaşamaktadır. Esra, son günlerde hep kendi isteği olsun diye uğraşmakta ve annesinin sözünü dinlememektedir. Nurhayat Hanım, kızının bu dik başlı halinden hiç de memnun değildir. Küçük Esra bir gün annesinin yanına gelir ve ondan, su ister. Nurhayat Hanım Esra'nın henüz küçük olduğunu düşünerek cam bardağı kızının eline vermez ve suyu Esra'ya kendisi içirmek ister. Esra ise suyu kendisi içmek için annesinin elindeki bardağa uzanır. Nurhayat Hanım bardağı vermez. Esra ağlar. Sonunda anne kızar ve Esra'ya suyu vermekten vazgeçer. Esra ağlamaya başlar. Nurhayat Hanım kızının bu tavrını cezalandırmak için doğruca odana ben çık deyinceye kadar odandan sakın dışarı çıkmayacaksın diyerek parmağıyla odasını gösterir. Esra hayır gitmeyeceğim diyerek bağırmaya ve daha çok ağlamaya başlar. Nurhayat Hanım kızının bu bağırmasını kendisine saygısızlık da kabul ettiği için kızının kolundan tutarak odaya götürür ve kapıyı kapatır. Esra odaya kapatıldığında kapıyı yumruklayarak daha çok ağlamaya başlar. Tam da o sırada Esra'nın babası Hakan Bey eve gelir. Evin içindeki bağırtıları apartmanın içinde yankılandığını söyleyerek eşine neler olduğunu sorar. Eşi de ona Esra bugünlerde beni dinlemiyor. Az önce su istedi verdim ama içmedi. İlla kendi içmek için bardağı istedi. Ben de vermedim. Sonra inatlaştı benimle. Ben de ceza olsun diye odaya git dedim ama sözümü dinlemedi hayır gitmeyeceğim diye bağırdı ben de kendim götürdüm odaya kapattım ne yapayım annesine karşı saygısızlık yapan bu kocaman kızı artık yetiştiremiyorum diye duygusal tepkisini gösterir. Hakan Bey onlara olanlara çok üzülür ve eşinin yanlış yaptığını söyleyerek çocuk da olsa Esra'nın da insan olarak duyguları var. Bu duyguları incitirsen o da sana saldırıya geçer ve hırçınlaşır. Sen sorunu çözmek isterken Esra'nın kişiliğine de zarar vermişsin. Bak şu an içerideki bağırtıları onun kırıldığının da bir ifadesidir. Lütfen odadan dışarı çıkartalım onu ve onunla konuşarak ve anlaşarak sorunu çözmeye çalışalım der. Evet olayımız bu. Şimdi dinleyicilerimizden eğer takip edebildiler ise lütfen 377'ye burç yazıp Mesajlarını göndererek Esra ile annesi arasında geçen su ve bağırtılar ilişkisi acaba bir Esra'nın duygusal yoksunluğunu mu ifade ediyor yoksa iktidar mücadelesini mi ifade ediyor düşüncelerini paylaşırlar ise dinleyicilerimiz seviniriz. Evet Esra ve annesi hakkındaki sorumuzu sorduk programımız devam ediyor. Programımızın sonlarına doğru da bu konuyla ilgili düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Efendim bu arada geçtiğimiz haftalarda gönderdiğiniz e-mail'ler var önümde. Dediğim gibi yoğun bir e-mail trafiği var, SMS'ler var. Onlara da tek tek değinmeye çalışacağız. Şimdi ilk e-mail'den başlayarak birkaç e-mail'i cevaplandırmaya çalışayım. Dinleyicilerimizden bir tanesinin sorusu şu. Merhaba, ben çalışan bir anneyim ve babamı çok küçükken kaybetmişim. Onu hiç tanımadım ve bunun hüznünü yaşıyorum hep kalbimde bir yara var. Ve 3 yaşındaki çocuğuma annem baktığı halde onu evde bırakmak bana çok ağır geliyor. Kafamı toparlayamıyorum bana yardımcı olursanız sevinirim diyor dinleyicimiz. Babasını küçükken kaybetmiş olan bir e, küçük kız çocuğu büyüyüp kendisi anne oldukta, olduğu halde Babasının o küçük yaşta kaybedilmiş olmasının yoksunluğunu anne olduğunda derin derin hissediyor. Ve işe gittiğinde çocuğunu arkada bırakıp işe gittiğinde başı ağrıyor ve kafasını toparlayamıyor dinleyicimiz. Ne yapmam lazım diye soruyor. Bu dinleyicimize mutlaka bir terapi sürecinin içerisinden geçmesini, içerisinde kilitlenmiş olan duyguların, İçerisinde kendisini bunaltan şeylerin dışarıya çıkartılması için bir uzman desteğinin alınmasını tavsiye ederim. Evet çocuklar e, küçük de olsa insandır, çocuk da olsa insandır, çocuk da olsa babasını kaybetmiş olan bir çocuk ileriki yaşlarda kendisi kocaman bir anne öde olmuş olsa, kendisinin üç tane de çocuğu olsa hatta anne anne dahi olmuş olsa Dört yaşında eğer üç yaşında babasından doyamadığı duygular var ise o mutlaka içinde bir yara gibi içinde telafi edilmemiş bir duygu olarak hep bir gölge gibi peşinde dolaşacaktır. Bunu çözebilmenin e, tabii kişi kendi kendine bazen çözebilir ama bunu çözebilmenin e, en e, kestirme yolu bir uzman desteği alınmasıdır. Tam da bu konuyla alakalı olarak bir başka dinleyicimizde şöyle bir emeği yazmış. Hayırlı günler Adem Bey. Ben iki yetim annesiyim. Elhamdülillah Rabbim lütfetti. İnşallah emanete hakkını verenlerden oluruz. Allah onlardan bana hesap sormasın diye dua ediyorum. Hocam yetim annesi olmak, onlarla bir ortamı paylaşmak hem çok karlı hem de çok titizlik istiyor. Şahsi kanaatim onlar diğer çocuklardan çok daha hassas, daha farklı oluyorlar. Tatmin edilmedikleri, edilemeyen duyguları, onları zaman zaman çok daha hırçın yapıyor. Onlarla ilgili soracak, öylesine çok sorularım var ki, hangisini sorsa bilemiyorum. Babaları vefat ettiğinde kızım 3 yaşında, oğlum 1 yaşındaydı. Babalarını hiç hatırlamıyorlar bile. Kızım, içine mi attı, yoksa gerçekten mi öyle davranıyor bilemiyorum. Ama daha metanetli. Bir yetişkin kadar olgun düşünebiliyor. Bazen, ya da ben öyle zannediyorum. Bilmiyorum. Ama oğlum beni ihtiyarlattı desem yeridir. Sabahlara kadar uyuyamayıp oğlumun yaptıklarına karşılık gözyaşı döktüğüm çok oldu. Benden babasını istedi hep. Resimlerine bakalım dediğimde ben babamın şöyle yürüdüğünü görmek istiyorum diyordu. Ne yaptıysam ne ettiysem o içindeki boşluğu dolduramadım. Sanki içinde bir volkan var. Bir çıkabilse o yangını, çıkartabilse o yangını. Onlar Allah kavramıyla ölümü birlikte hemhal oldular. Düşünce, düşünsenize, bu onlara nasıl anlatılır? Ne kadar hassas bir konu değil mi? Şimdi kızım 14, oğlum 12 yaşında. Ah Adem Bey, ah. Belki kendi adıma değil, ama tüm yetimler ve yetim anneleri, onlarla ilgilenenler adına sizden yardım istiyorum. Yıllardır yetim eğitimine ve terbiyesine dair esaslı bir kaynak aradım durdum pek çok seminerlerde bulundum ama tatmin edici bilgilere ulaşamadım yetimler ne hikmetse insanların duygularını galeayana getirmek için araç gibi kullanılıyor seminerlerde sadece onların yaşamları açık bir şekilde insanlara sunulup gözyaşı döktürülüyor sanki onlar istismar ediliyor gibi geliyor bana ne olur bize yardım edin yetim eğitimine ve terbiyesine dair Kılavuzlar, kitaplar çıkartın. Siz ve ehli hocalarımızla bizim adımıza lütfen ulaşın demiş. Evet bu annenin bu feryadına, bu düşüncesine 3 yaşında yetim kalan kızı şu anda e, 14 yaşında 11 senedir ne çektiğine eğer baktığımız zaman genç yaşta dul kalmış bir annenin heyecanına baktığımız zaman yetimler üzerinden bir yerlerde bağırıp çağırmak, yetimlere yardım vesaire demek, demek ki çözüm değilmiş. Annenin yaşadığı sorun, çocuğuna resmini gösterirken, babasının resmini gösterirken, ben babamı istiyorum diye, babamın böyle yürüdüğünü bir kere görmek istiyorum diye, çocuğundan o duyguyu aldığında, demek ki annenin düşünceleri çok çok farklıymış, dışarılarda bağırmak yerine. Yetimler ve onların hassas dünyasında acaba baba yokluğunun, ...nelere yol açtığını anca olayı yaşayanlar bilir. Biraz önceki örneğimizde, ilk örneğimizde olduğu gibi. Üç yaşında babasını kaybetmiş. O anne, kendisi şu anda anne olduğu halde içimdeki bu acıyı dindiremiyorum diyor. Bu anne de aynı şeyi söylüyor. Çocuğum üç yaşında babasını kaybetti. Kız çocuğum çok metanetli duruyor diyor. Ama ben bu anneye tavsiyede bulunuyorum. Metanetli zannettiğiniz, dışarıda öyle her şey serin ve pürüzsüz gibi gelen... O sakin bir deniz gibi duran o kız çocuğunuzun eğer içine doğru bir derinleşseniz patlayacak bir volkan gibi olduğunu göreceksinizdir. Çünkü hiçbir kız çocuğu yok ki baba yokluğunu içinde kaldırabilsin. Bir reklam arasından sonra bu konuya devam edeceğiz. Bu çocuk diye geçmeyin devam Aa. edecek. Burs efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim tekrar birlikteyiz, Burç efendiyiz, çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız. Programımızın başında bir anne ile kızının arasında yaşadığı bir sorundan bahsettik. Nurhayat hanım ile. 3 yaşındaki kızı Esra arasındaki bir e, senaryoyu vermeye çalıştım sizlere e, ve bu senaryonun içerisinde anne ile çocuk arasında yaşanan şey, yani Esra'nın, 3 yaşındaki Esra'nın annesinden talebi, hırçınlık yapması, bağırıp çağırması analiz edelim demiştim dinleyicilerimizden ve Burç FM 3077'ye, Düşüncelerini göndermelerini rica etmiştim ve şu anda onlarca düşünce geldi onlarca mail geldi ben cevabı söylemiyorum şu anda anne ile çocuk arasında yaşanmış olan bu sorunun acaba bir duygusal yoksulluktan mı yoksa iktidar mücadelesinden kaynaklandığını da söylemek istemiyorum biraz sonra söyleyeceğim cevabı dinleyicilerimiz eğer biraz sonra okuyacağım aynı metni biraz sonra tekrar okuyacağım kısa olarak okumaya çalışacağım bu sefer eğer şu andaki dinleyicilerimiz eee cevap vermemiş olan dinleyicilerimiz de katılır ise veya eşler de birbirlerine telefon eder. Acaba sen ne düşünüyorsun? Sen de gönder diye birbirlerine de iletirler ise bu konu böylelikle birazcık daha netlik kazanmış olacak. Önümüzdeki haftalarda da yine örnek vererek örnek durumlar, senaryolar eşliğinde olayları daha netleştirmeye çalışacağım. Tabi reklamlar sırasında reklamlar dinleyici için sıkıcı geliyor ama şirkette çalışması için reklam olması lazım. Son dakikalara girmeye doğru gittiğimizde ee, mümkün olduğu kadar da ben konuları kısa tutmaya çalışacağım ama reklam arasında biz teknik yönetmen arkadaşımız Semih Bey hocam dedi acaba bu dedi duygusal yoksunluk mu bana dedi sanki dedi Esra'nın iktidar mücadelesi yapıyormuş gibi geldi ama dedi ikisinin arasındayım diye böyle bir teknik cevap vermeye çalıştı ama öyle teknik cevabı yok bunun tek bir cevabı var. Ben olayı bir kere daha okumaya çalışayım. Eğer cevap vermemiş olan dinleyicilerimiz de katılır ise sevinirim.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 Esra hayır gitmeyeceğim diyerek bağırır ve daha çok ağlar. Evet bu olayda acaba Esra küçük Esra'nın annesiyle yaşadığı olay bir duygusal yoksunluk mudur? Yoksa annesiyle iktidar mücadelesi mi yaşıyor? E, cep telefonlarınızdan 3077'ye burç yazıp duygusal yoksunluk yahut da iktidar mücadelesi mi? E, düşüncelerinizi lütfen paylaşmanızı istiyorum. Şu anda attığımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Efendim merhaba. Merhaba, hayırlı günler hocam. Hayırlı günler. Ee, benim size bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, 6 yaşında anaokula giden bir oğlum var. Ee, bu oğlum e, şey böyle bir şey öğretmek istediğimizde, onunla bir şey anlatmak, konuşmak istediğimizde her şeyi ben biliyorum Eda'sında. Bizi fazla dinlemek istemiyor. Arkadaşlarıyla falan okulda yarış yaparken hep ben geçeyim onların önüne. Hep ben birinci olacağım. Hmm. Yolda yürürken koşu yapsınlar, sınıfta bir şey yapsınlar. Hep ben yapayım. Böyle bir şey, bir durumu var. Bir de yürürken hiç önüne bakmıyor. Böyle ne varsa tencere de olsa, tabak da olsa üzerine basıp geçiyor. Böyle bir hali var. Hmm. Kaç kardeşler? Yani İki kardeş, birisi e, 14 yaşında, hı hı. Yani şu an yurtta, dışarıda okuyor. Hı hı. Erkek mi o da? İkisi de o, erkek. erkek. Eşim de e, iki yıldır doğuda hizmet ediyor. Hı hı. Üçüncü yıla girdi. İlk oğlum da e, ikinci defa gitti. Yani yedi, altı yıldır ayrı büyük oğlumda. Hı hı. Küçüğünden de iki buçuk, üç yıldır, dört yaşından Yani siz altı yaşındaki oğlunuzla beraber evdesiniz. On dört evet, yaşındaki oğlunuz. E... Ikimiz, evet. diğeri dışarıda. Ve eşiniz evden uzakta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çocuğun bu dönem yoğun bir şekilde baba figürüne, bir evin içerisinde baba rolüne bir erkeği nasıl olacağına yoğun bir şekilde ihtiyacı vardır. Evet. Yani... Baba eğer çocuğun önünde yahut da bu dayı da olabilir veya bu işte evin içerisinde bir başka o evdeki erkek rolünü üstlenmiş bir kişiyi görmeye ihtiyacı vardır. Çocuk eğer bunu ne kadar göremez ise o takdirde Hı -hı. en yanında yakınında çevresinde televizyonda veya herhangi bir yerde gördüğü şeyi kendi zihnindeki erkek modeliyle birleştirerek Hı -hı. E, böyle olunması lazım geldiğini sergileyebilir. Şimdi çok evet. detaylı soru e, sormadan sadece şu anda anladığım kadarıyla bu bir problem olur. Çünkü e, şu andaki şey abisi yok yanında, babası da yok yanında. Çocuk kendi kafasına evet. göre bir erkeklik yapmaya çalışıyor. Ben bilirim evet. havasına girmeye çalışıyor. Halbuki evet. eğer e, örnek kalacağı bir idol olmuş olsa evin içerisinde veya evet. devamlı sıkça görüştüğü birisi ondan karakter kopyalaması yapar. Evet. Bu karakter kopyalamasında çocuk eksik kalır ise kendi hı hı. aklınca işte o karakteri kendisi çizmeye çalışır ki anlattığınız şeyde muhtemelen yani eğer başka sorunlar yaşanmıyor ise muhtemelen işte ben biliyorum ben erkeğim ben vesaireyim işte herkesi geçme çabasında herkesi yani geçme Böyle her şeyi hı. ben biliyorum öğretmeye çalışıyorum öğretmenin verdiği sayıları hı hı. yazmaya çalışıyorum ben yaparım diye hemen elimden çekiyor hanım ben yaparım ben yapabilirim. Yapamıyor. Ondan sonra e, şey, ben zaten yapamıyorum. Bir de böyle diyor. Yani işte o da aşağı yukarı demin e, bahsetmeye uh -huh. çalıştığım o duygusal yoksunlukların uh -huh. ortaya çıkartmış olduğu bir sorun gibi evet, geldi şu anda bana. Uh -huh. yani, bir de konuşurken şey yapıyorsunuz. kestim. Mesela lafın başından başlıyor hemen sonunu getiriyor. Böyle sabredemiyor sonuna kadar yavaş yavaş sakin sakin anlatmaya bir şey. Peki siz sonuna kadar Unutsun anlattığı ben, zaman dinliyor musunuz? Efendim? Sonuna kadar anlattığı zaman dinliyor musunuz her zaman? Evet dinliyorum. Yani yemek yaparırken yanınıza geldi, hı hı, okuldaki hı. bir olay anlatacak, yemeğin altını evet. kısı verip oturup böyle hı hı. yan yana elinden tutup böyle gözüne bakarak hı. dinliyor musunuz? Evet elinden geldiği kadar dinlemeye çalışıyorum ama ben okuldan sorduğum zaman zaten söylemek istemiyor. Ben unuttum öğretmenin ne anlattığını. Şiir mi okudunuz? Hmm. Ne anladın? Neler oynadınız? Anlat bakalım diyorum. Hmm. Hani oynadıklarını anlat Yok, yok. burada temel olan şey şu. Çocuğun hızlı konuşuyor olması, çocuğun hızlı hı. konuşur ve biraz önce söylediğini unutuyor veya biraz sonra ne söyleyeceğini unutuyor olması. evet. Ço çoğunlukla şuradan kaynaklanıyor. Çocuk annesine gözünü diktiği sırada hemen hızlı hızlı bir şeyler anlatması lazım geldiğini düşünüyor. Çünkü annesinin çok vaktinin olmadığını biliyor. Çabuk hadi anlat anlat ne diyeceksen. Çünkü annesi biraz sonra yemeği karıştıracak, biraz sonra işte telefonla konuşacak, biraz sonra televizyonu izleyecek veya başka evet. bir şey yapacak. Çocuk biliyor ki 30 saniyelik bir süre içerisinde koca bir şey anlatmaya çalışacak. O 30 saniye sıkıştırmaya çalışıyor cümlelerini. Böyle olunca çocuk hızlanıyor. Hızlanınca da ne söyleyeceğini şaşırıyor. O yüzden evet. çocuğu sıkıntıdan patlasanız bile... Onu mutlaka hı hı. dinleyin, sonuna hı. kadar dinleyin. Yani itimat edin o yemekten, o evin işlerinden, ortalığın toparlanmasından çok daha önemli çocuğun Bıcay dinlenmesi. zaten baş başayız yani Evet Sürekli çocuğun de. dinlenmesi oldukça önemli çünkü çocuğu dinlemezseniz bir süre sonra onun da sizi dinlemediğini fark edeceksiniz. Hı. Bu yerde bir şey görmeden basmasını ben üzüyorum. Hiç yani dikkat etmiyor o konuda. Hmm. Her şeyi döküyor, çarpıyor. Koca tencere olsun mesela ne varsa orta yerde. Evet. Hiç bakmadan direkt atlayıp geçiyor. Üstüne de basıyor böyle. Ee, artık ne denir bilmiyorum buna da. Yani bunun belki sebebi farklıdır ama deminki söylediğiniz sebepler aşağı yukarı bir rol evet. modelin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ben aradığınız evet, için çok teşekkür dedim. ediyorum. Evet, sağ olun. Ben... Evet. Bir şey daha söyleyebilir Yalnız hattımızda dinleyicilerimiz var. Son 10 dakikaya girdik. Eğer çok şey olmayacak ise devam edebilir miyiz? Daha sonra yine tabii, şey yaparız. Tabii. Telefon numarası zaten tabii, var sizde. Teşekkür ederim. Peki. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Efendim yoğun bir şekilde mesajlarınız geliyor. Hangisinin çoğunlukta olduğunda söylemeyeceğim. Biraz sonra vermeye çalışacağım. Verdiğimiz olayda acaba... Kaç kişi iktidar mücadelesi dedi, kaç kişi de duygusal yoksunluk dedi. E, programımızın sonlarına doğru bildirmeye çalışacağım. Nurhayat Hanım, 3 yaşındaki kızının e, su isteğine e, karşılık, kızım ben sana içireyim suyu dediğinde Esra ağlamaya başladı. Esra'nın bu ağlaması anneyi kızdırdı ve anne suyu vermedi bu sefer. Sonra Esra iyice ağlamaları artınca odaya kapattı. Bu olayda acaba... Esra'nın annesiyle yaşadığı şey bir iktidar mücadelesi mi? Çünkü ağlıyor, bağırıyor Esra. Yoksa bir duygusal yoksunluk mu? Bununla ilgili cevaplarınızı hala cevap vermemiş olan dinleyicilerimiz lütfen... ...3077'ye bir burç yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra düşüncelerini yazsınlar. İktidar mücadelesi yahut da duygusal yoksunluk. Efendim, mesajlarımızı okumaya devam edelim bu arada... Gelen dinleyicilerimizden hızlı bir şekilde son 10 e, dakikamız var. E, İyi günler diyorum, diliyorum diyor bir dinleyicimiz. 8 yaşında bir oğlum var. Bazen ödev konusunda sıkıntı çekiyoruz. Çocuklarımızı ceza kullanmadan terbiye yöntemleri nasıl olmalı? Evet, biz bütün bu açıklamalarımız e, buna yönelik aslında. Anne çocuğunu keşfedip, anne çocuğunun duygusal yoksulluğu mu yoksa iktidar mücadelesi mi? ...yahut da anne çocuğunun e, tanınma sürecini eğer tamamlayabilir ise o takdirde ceza vermeden yani insan terbiyesinde çünkü e, ceza yoktur. ceza ile adam olan kişi çok adam olmuş bir kişi değildir. İnsan terbiyesinde ceza olamaz. Dolayısıyla biz insan terbiyesinde e, insan vicdanıyla terbiye olur diye söylemeye çalışıyoruz... Bunun da en önemli e, göstergesi şu, bunun da en önemli olması gerekli olan şey şu, anne çocuğunun vicdanına girebilmesi lazım. İşte eğer çocuğun vicdanına girebilir ise, anne çocuğuna kendisini sevdirmesi lazım. Eğer çocuğuna kendisini sevdirebilir ise, e, lütfen... Birdenbire ya hocam ya anne çocuğuna kendisini sevdirecek çocuk sevmiyor mu anne yani ben mi uğraşayım demeyin evet yani çocuklar anneyi sevdirdiği sürece anne kendisini sevdirdiği süre içerisinde baba kendisini sevdirdiği süre kadar çocuk babayı yahut anneyi sever o yüzden annenin mutlaka kendisini sevdirmesi babanın mutlaka kendisini sevdirmesi lazım kulağından tutup da içeriye odaya götürerek çocuk terbiyesi olmaz e, dersleri ödevleri yapacağı sorumluluklar da böyle öğretilemez. Bütün konularımız zaten bunun üstüne ceryan ediyor. Şimdi bir sonraki dinleyicimize bakıyorum. Kızım 34 aylık ailem, ailemle aynı apartmanda yaşıyorum. Başka çocuk yok. Çok dengesiz yetişiyor. Bu nedenle kreşe gönderdim. iki gündür götürüyorum diyor dinleyicimiz. 34 aylık bir çocuğun kreşe gitmesi aşağı yukarı yaşının geldiği itibariyle yani çocuklar 3-3,5 yaşından itibaren e, anneden ayrılabilir yahut da e, bir başka sosyal çevrenin içerisine girebilir. E, aşağı yukarı yaşıdır e, gidebilir bir mahsur göremiyorum ben. Bir sonraki dinleyicimiz, hocam iyi günler benim kızım 4 yaşında sürekli bağırıyor, bağırarak konuşuyor. Ailemiz kalabalık yaşıyoruz. Çocuğuma ahlak, Çocuğumun ahlakı bozulduğu herkes bir şeyler söylüyor. Maalesef kalabalık ailelerin içerisinde çocukların en büyük problemi bu. Çocuk, hani çok affedersiniz atlar tepişiyor, arada tay eziliyor. Bağırtı, gürültü ve yetişkinlerin öyle çocuğun ruhunu anlamadan konuşmalarının neticesinde çocuklar arada kaynayıp gidiyorlar. Ee, bağırarak konuşan bir çocuk... Bağırılan bir ortamın içerisinde yetişmiştir. Çünkü çocuk doğduğunda bağırmayı bilmez. Bağırarak bir şeyler yapılması ancak çocuğun öğrendiği bir davranıştır. Bence bu annenin yapacağı şey veya bu babanın yapacağı şey şu ki kızıyla otursun, kızıyla sırdaş olsun. İçerideki meseleleri otursun, rahat rahat konuşsun ve kızının bir boşalma alanı kendisi olarak çocuğun önüne sunsun. Çocuk bağırmalarını Anne vasıtasıyla veya baba vasıtasıyla içeride odada birlikte konuşarak aile bireylerinden uzak olarak sırdaş olarak konuşarak yenmeye çalışsın. Efendim bir sonraki dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Ben evli değilim nişanlıyım ama televizyon almayı düşünmüyoruz. Çocuğumuz olduğunda televizyonu hiç izlememesi sorun olur mu acaba demiş. Efendim dinleyicimiz inşallah güzel bir yuva kurar. Huzurlu bir yuva kurar. E, evin içerisinde televizyon olmaması e, günümüzde öyle çok da eksikliği hissedilen bir konu değil. Ben burada bir sırrımı paylaşayım sizlerle. Benim evimde de televizyon yok. Ve çocuklarım da şu anda televizyonsuzluğu ne demek olduğunu da çok da bilmiyorlar. Ha, bir yere gittiklerinde ilgilerini çekiyor, bakıyorlar televizyonlara. Böyle garip kılıklı kişiler bağırıyor, çağırıyor. Hatta şöyle yan gözle de o... E, karakterleri taklit eden misafir evdeki e, kişilere de şöyle bir dikkat ediyorlar e, ama öyle ciddi bir eksikliğin olduğu kanaatini taşımıyorum bizim evde de olmamasına rağmen ama bu noktada şurada hemen şunu söylemek istiyorum çocuklar şu noktada zorlanıyorlar ilk öğretme giden çocuklarda işte performans ödevi altında öğretmenler bazen internet üzerinden ödevler veriliyor e, ve çocuklar ...veya televizyon kaynaklı bir takım ödevler veriliyor. Çocuklar o noktada sıkılıyor sıkıntı çekiyorlar. Burada eğiticilere, öğretmenlere ricada bulunmak istiyorum ki... ...interneti, erken yaşlarda çocuğun dünyasına sokucu performans ödevlerinden uzak durulması lazım. Çocuk hissederek, tadarak ve hayatı görerek eğer öğrenirse bu öğrendiği şeyler kalıcı olur. Efendim... Bir sonraki dinleyicimizin sorusuna bakıyoruz. Çocuğun beş yaşında hala bizimle yatıyor, korkuyor, ayrı yatmıyor. Ne yapalım? Şimdi burada eğer çocuk, burada da işte duygusal yoksulluk mu var diye bakmak lazım. Eğer gerçekten çocuk korkuyor ise o takdirde sizle birlikte bulunmasında bir mahsur yok. Ama eğer çocuk bunu bir suistimal aracı olarak kullanmış ve sizden kopamamak için, kopmamak için yani daha çok e, duyguya ihtiyacı olduğu için, bağımlılık ilişkisi olduğu için sizinle beraber yatıyor ise o takdirde e, sorun var demektir. O takdirde sizin yanınızdan uzaklaşması lazım. Uzaklaşma yaşı gelmiş çünkü. İyi günler hocam. Benim bir buçuk yaşında oğlum var. Sabahtan akşama kadar hiç yerinde durmuyor. Çok hareketli. Günümüz çocukları maalesef çok hareketliler. Yani hemen etiketlemeyin. Belki o hareketli diye zannettiğiniz çocuklara baktığınızda aslında siz çok e, hareketsiz veya çok yavaş olmuş olabilirsiniz. Sizinle uyum sağlamıyor diye çocuğunuza hareketli etiketi yapıştırmayın. Çocuğun gıdalarına, izlediği e, dizilere e, ve çocuğun uyku düzenine, Dikkat edilmesinde fayda var. Hemen burada şunun da altını çizmek istiyorum. Çocukların gıdalarına dikkat edilmesi lazım derken evet çocuklar yedikleri yiyecekler ve o yiyeceklerdeki anormallikler kadar kendileri de anormal oluyorlar. Yani ben bazen bakıyorum anne 3 yaşındaki çocuğun eline çips vermiş patates çipsi vermiş yağ içerisinde o kadar e, e, sağlıksız bir şekilde e, hazırlanmış olan patates çipsini 3 yaşındaki çocuk kapur hapur yiyor. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir anne çocuğuna eğer çocuğunun işte nefsi var çekiyor, canı istiyor da onun için veriyorum diyorsa cinayet işliyor. Başka hiçbir kelime liza olmaz. 3 yaşındaki bir çocuk eğer bu türlü abur cubur şeyleri yiyor ise içtiği gıdaların içerisinde meyvesuları içiyoruz. Meyvesuları konsantre. Onlar içerisinde konserve maddeleri barındırıyor. E, çocuğun gelişmekte olan o bünyesinin içerisine siz konserve edici maddeler koyuyorsunuz. Ve mesela bakıyoruz çocuklar anne babaların yiyecek tercihlerine bakıyorum. Ben bazen markette alışveriş yapan anneleri şöyle babaları gözlemlemek istiyorum. Ve bakıyorum öyle raflarda duran ürünü pat diye alıyor. Hemen hızlı hızlı bir şekilde alıyor, sepete atıyor, kasaya gidiyor. Olur mu öyle bir alışveriş? Yani anne baba alışveriş yaparken özellikle küçük çocuğu bulunan bir anne baba aldığı yiyeceklerin içerisinde içindekiler kısmını okumadan nasıl bir yiyecek alır? İçerisine bakıyorsunuz her türlü asit, asitlik düzenleyici vesaire katkı maddeleri, boya, sentetik boya, e-katkı maddeleri e, yoğun bir şekilde var. E, o ve o da yanında çocuğunuz duruyor. E, onu da siz alıyorsunuz, e, çocuğunuza yediriyorsunuz. Bu bir cinayet, başka bir şey değil. Çocuğun bünyesine, o zavallı bünyeye, gelişmekte olan bünyeye bu türlü kimyasal salgılar salgılattıracak, kimyasal katkı maddeleri olmaz, e, olamaz, e, verilmemesi lazım diyorum. Efendim son 3 dakikaya girdik. Nurhayat tanımıyla ile kızı arasında Esra arasında geçen o su ilişkisine değinmek istiyorum. Yani çocuk e, mücadele ediyor annesiyle. Şimdi gönderen dinleyicilerimiz SMS gönderen dinleyicilerimizden 18 tanesi Esra'nın annesiyle iktidar mücadelesi yaptığını söylüyor. 30 tane e, dinleyicimiz ise duygusal yoksunluk yaşıyor Esra diye söylüyor. Evet Esra burada duygusal yoksunluk yaşıyor. Peki neden duygusal yoksunluk yaşıyor? Çünkü meselenin başlangıcı şurası Esra su ihtiyacı var. Esra'nın ihtiyacı bir duygusal yoksunluğun işareti yani su ihtiyacı bir duygunun tatmini olması gerekli olan bir konu. Dolayısıyla Esra ilk önce su ihtiyacının giderilmesi için annesinin karşısına geldiğinde annesinin bir ön yargısıyla karşılaşıyor. Cam bardakta vermem ben sana, ben vereceğim. Dolayısıyla olayın başlangıç noktası Esra için bir duygusal yoksunluktur. Duygusal yoksunluğu Annesi tarafından karşılanmadığı için arka sıra savunma mekanizmaları gelişiyor. Savunmayla çocuk hırçınlık yapıyor. Annenin gücüyle ondan sonra iktidar mücadelesine giriyor. Ama başlangıç itibariyle bakıldığında Esra annesiyle bir duygusal yoksunluğun içinde. Ondan sonra iktidar güç mücadelesi başlıyor. Evet. Dakikalarımız, son iki dakikanın, son bir dakikanın içerisine geldik, girdik. Bir dinleyicimiz, daha uzaklardan yazan bir dinleyicimiz programın uzatılması ve bir saatin yetmeyeceğini söylemiş. Evet, biz de aynı kanaati paylaşıyoruz. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Bir saatimiz şu anda doldu. Ama ben dinleyicilerimizi arkadaşlarıyla birlikte, eşleriyle birlikte ve komşularıyla birlikte yarın saat 11'de yine Burç Efendi.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 Uzman pedagog Adem Güneş, yarımın büyüklerinin ruhsal dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeriye gönderebilirsiniz. Çocuk diye geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de Radyonuz Burç Efendi.